Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Aşık Kadyo dinleyicileri ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. 28 Nisan 2023 bir Cuma günü 95.0 açık radyodayız ve her cuma olduğu gibi saat 13'te önce sağlık programında iki değerli konuğumuz var bugün ve onların tanıtımını ben yine Ayşegül'den rica edeceğim. Evet Ayşegül. Evet çok değerli iki konuğumuz var. Doktor Meral Saklıyan bizimde de. Dr. Meral Saklıyan'ı e, e, biz e, hem hekim hem yazar olarak konuk etmiştik. Son kitabıyla e, konuk etmiştik. Ve e, bir yoğun bakım hekiminin gözünden COVID-19'u anlatmıştı e, bize. Şimdi e, o yoğun bakım hekimi, e, o deneyimli yoğun bakım hekiminin yolu Antakya'ya düştü. E, bir süredir Antakya'da, 750 öğrencinin eğitim görmeye çalıştığı, kurs gördüğü bir yerde kendi kurduğu dayanışma kliniğiyle oradaki bireylere, çocuklara koruyucu hekimlik hizmeti vermeye çalışıyor. Doktor Meral'in hikayesini dinleyeceğiz. Bir diğer konuğumuz Doktor Ali Çerkezoğlu. Ali Çerkezoğlu'nun çok özelliğini anlatabilirim size. Ancak ben bu sefer Doktor Ali Çerkezoğlu'nu tek özelliğiyle tanıtmak istiyorum. Antakyalı. Ee, onu Antakya'yı çok iyi bilen bir isim. Belki Antakya hakkında fikir edinmek istediğimizde ilk aklımıza gelecek isim. Şimdi ilk günlerinden bugüne Antakya'da neler değişti? Ee, Antakya'yı konuşmak üzere de yani konunun en en iyi bilenini Ali Çerkezoğlu'nu konuk ediyoruz. Evet hem Sayın Saklayan hem Sayın Çerkiz Olmuş geldiniz efendim vakit ayırdınız Kimden başlayalım e, Önce Sayın Saklayan'dan Öyküsünü anlatsın isterseniz e, Uygundur Uygun tabii ki evet. Meral nasıl evet. geldin oraya Sesin çok coşkulu <gülüyor> geliyor Biz öncesinde evet. de konuştuk seninle e, Yani Antakya e, Şarj etmiş seni Kesinlikle öyle. Ee, tabii insanlara bunu söylemek belki e, gönlümüz istemezdi öyle bir şey hiçbir şekilde olmasaydı. Evet. Çok iyi olurdu. Ama madem oldu, madem geldik demek ki burada bir işimiz var ve buraları görünce ne kadar çok saçma sapan şeylerle uğraştığımı falan gördüm İstanbul'da büyükşehir e, nelere üzüldüğümü gördüm klasik hikayeler insan hikayesi kötüyü görünce vay ben neymişim diyorsunuz burada daha çok dedim zaten her gün sallanıyoruz ve her gün sadece bakıp e, tamam açık alandayız zaten yapacak bir şey yok deyip gözlem yapıyorum ama buraya olan yolculuğumu hemen iki cümleyle anlatmak istiyorum e, Türk Tabipler Birliği vasıtasıyla ve sevgili Ayşegül Tözören'in vasıtasıyla buraya gelinmişti. Yaklaşık bir ay oldu mu Ayşegül? Ee, yaklaşık evet bir ay oldu. Evet. evet buraya gelmiştik. Daha sonra ben e, o birlikte geldiğimiz zaman bu tomruk suyu çocuk genç obasını, eğitim obasını gördüğümde böyle bir e, burada olmam gerektiği hisine kapıldım. İstanbul'a gidince de hemen işlerimi yoluna koydum ve çantamı kaptığım gibi geldim. E, burada e, bir çadır kurdum. İçinde aslında dayanışma kliniği adını koyduk ve çok tatlı bir klinik. Ee, koruyucu hekimlik yapıyorum. Çocuklarımızın işte 750'ye yakın çocuğumuz var. Daha fazla olabilir. Misafir öğrencimiz çok. Onların sayısını tutamıyoruz. Ee, yazar İsmail Gezgin ve eşi sevgili Deniz Gezgin başlatmışlar buradaki bu kolektif dayanışmayla. Daha doğrusu buraya geldiklerinde kurmuşlar. Yerel halkla beraber, yerel dayanışmayla beraber kurmuşlar. Daha sonra buraya öyle eğitim amaçlı, bütün buradaki çocukların okulları yok olduğu için ee, acaba bunları bu çocukların zamanı kaybolmasın. Bir şekilde üniversiteye katıl, girsinler, işte liseye girsinler, orta okula şeklinde bir şey düşünülmüş ve hakikaten çok kurumsal, çok böyle e, okul gibi bir okul kurmuşlar. 3-6 yaş grubumuz var. ilkokulumuz var. Ortaokul, lise grubumuz var. Üniversite sınavına hazırlıyoruz çocukları. Ben de hem hekimlik yapıyorum, hem hijyen, temizlik, çadırların durumu Tuvaletlerin durumu. Ee, i̇lk hekimlik yaptığım yıllara döndüm. O kadar mutluyum ki e, gerçekten yani bunu, bunu yaptığım için de çok mutluyum. E, tam hekimlik burası burada yapılan bir şey. Çünkü tuvaletlere geçip bakıyorum buradan nasıl daha temiz çıkabiliriz, nasıl daha temiz kullanabiliriz diye. Tabii buraları gören insan anlar. Her şeyimiz portatif. Ee, ve hemen kokabiliyor sıcaklar bastırır bastırmaz bir şeylerin kokusu hastalıkların e, salgının artması görülebilir onlara dikkat etmeye çalışıyorum ee, buradaki hekimlerle ilişki kurdum çevre sağlık ocaklarında olan hekim arkadaşlarla konuştum onlardan burayla ilgili neler yapabiliriz birlikte ne yapabiliriz onun toplantısını yaptık Antakya TTB'den Ali Kanatlı Bey ile Doktor arkadaşım Ali Bey ile konuştum. O da geldi, gördü, çok beğendi, çok güzel şeyler yapmışsınız. Ondan da bir sedye istedim, o gelecek. Böyle böyle, burayı geliştirmeye çalışıyorum ve çok çok yararını görüyorum. O yüzden aslında e, iyiyim ya ben, çok mutluyum yani burada. Ne güzel. Evet. Bu, e, mesela bu e, aşık beraber o bölge ziyaret edildiğinde bu tomruk suyu. Yani bir takım gençlerin eğitime başlamaya çalıştıkları, bir takım çadırları kurdukları, işte bir kütüphane oluşturmaya çalıştıkları, oyun evlerini falan yapmaya çalıştıkları bölge değil mi? Öyle bir Evet evet. Şu anda da öyle. Çok güzel bir kütüphanemiz var. Bakın öyle bilgisayarda giren kitaplar, çıkan kitaplar onları giriş çıkış yapıyoruz. Bildiğiniz kütüphane. Verdiğimiz kitapların peşine düşüyoruz. Ee, çocuk eğitim alanlarımız var. Ee, tek sıkıntımız bu program aracılığıyla da hemen dile getirmek isterim. Biz e, anaokulu, e, okul öncesi öğretmeni ve özel eğitim öğretmenleri açısından sıkıntımız var. Sizin vasıtınızla bunu yayabilirsem çok mutlu olacağım. E, çünkü bir tek orada eksiğimiz var. Onun dışında e, buraya artık ihtiyacımız yok. Herkes kendi görevini e, layıkıyla yerine getiriyor. Öğretmenlerimiz okula gelir gibi sabah erkenden geliyorlar derslerine giriyorlar ve akşama kadar hatta belki gece eğitimini de devam ettireceğiz. Sınavlara yakın e, 17 Haziran'da üniversiteler üniversite sınavları var. E, gece eğitimlerine de başlayabiliriz. Bugün öyle bir konuşmada oldu. Bunlar e, şu an için görev yapan kişiler böyle milli eğitimin görevlendirdiği <gülüyor> öğretmenler değil, değil mi? Hayır. E, tam da iyi ki hocam, iyi ki siz söylediniz. Rüzgar'ın sesi çok geliyor mu size? Yok, yok. Hayır. Tamam. tamam. tamam. Tam Buradaki öğretmenlerimiz e, tamamıyla e, atanamayan öğretmenlerden oluşan bir grubumuz var. Bir de aralarında birkaç kişi okulları e, yıkıldığı için açıktalar, işsizler, onlar da bizimle çalışıyorlar. E, atanamayan öğretmenlerimiz, iyi ki varlar ya, Vallahi nasıl, e, keşke insan onları düşünselermiş. Ülkede çok atanamayan öğretmen var, deprem bölgesine direkt gönderilselermiş aslında çok daha yol alınabilirmiş. Öyle düşünüyorum görünce şu andaki ortamı. Evet. Evet, çok değerli bir Gönüllüler Birliği var orada. Meral'i dinlediğimde şöyle hissettim. Sanki böyle e, Küba'dan bir hekim e, konuşuyor. E, Küba dilinde de değil, e, Türkçe konuşuyor gibi. Gerçekten hani... Böyle hayal etmesi bile zor ama gerçekleşiyor. Ee, hemen Ali Çerkezoğlu'na evet. sormak istiyorum. Antakya'da güzel şeyler oluyor Ali Çerkezoğlu. Ee, siz tabii Ali Çerkezoğlu dediğimizde diğer adı da dayanışmadır Ali Çerkezoğlu'nun. Ee, siz nasıl görüyorsunuz e, Antakya'daki bu dayanışmayı? ihtiyaçları da tabii ki. Ya teşekkürler. iyi yayınlar. Ee, övgü sözleri için e... <gülüyor> minnettarım diyeyim ama ben şöyle başlamak istiyorum Antakya tabii benim doğduğum şehir işte bu programın ana teması Meral orada Doktor Meral saklayan bir şeyler yapıyorlar ama deprem e, hani her seferinde altını çizmek istiyorum Maraş'ı vurdu Elbistan'ı vurdu Adıyaman'ı vurdu Antep'in bir kısmını vurdu Nizip'i vurdu Adana'yı etkiledi Malatya'yı vurdu ve tabii ki Hatay'ı da vurdu ee, bütün bu şehirlerde gerçek bir mağduriyet var. Ciddi sıkıntılar var. Ee, hani çadırlar, konteynerler filan. Ee, sadece bunlar değil, hayat bir bütün. Fırtınalar oluyor, yağmurlar oluyor. Ee, geçim sıkıntısı üçüncü, ay, üçüncü aydayız ve hani hazıra daha dayanmaz. Afat kolisiyle hayat sürmez. Ee, bu problemlerin ee, bu kadar basit ve temel kısmının altını çizmek istiyorum başlangıçta. Ee, tabii ki Antalya için, Kırıkhan için, Samandağ için, Arsuz için e, aynı şey kat be kat e, geçerli. E, üçüncü ayında biz tabii hep e, şikayet ya da işte mağduriyet ya da sıkıntı konuşmak da bir süre sonra e, bizi de sıkıntıya sokuyor, deprese ediyor. Ee, orada yaşayanlara da aslında e, tabii ki faydası var sorunu görünür kılmak için ama sadece o vurgular bir süre sonra ayrı bir e, şeye dönüşüyor. Yani bir umutsuzluğa dönüşüyor. E, merallerin bu tomruk suyu deneyimi e, gibi deneyimlerin çoğalması gerekli. Ben onun altını çizmek istiyorum. Gerçekten e, eğitiminden işte sağlığa kadar Hayatı yeniden ve böyle Meral'in o sesindeki coşkuyla sadece tomruk suyunda değil Samandağ'da, Kırıkhan'da, Hasada, Hatay'ın değişik bütün ilçelerinde yaşatma gibi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Antakya'nın ya da Hatay'ın işte böyle bir enerjisi var. Fakat orada daha önceki programlarda da söylediğim gibi ölçek çok büyük, nüfus çok fazla. Bu tür örnekler hoş, güzel ama ya bunların çoğalması için devlet olanaklarının da ya da sivil toplum olanaklarının ya da yerel yönetim olanaklarının devreye girmesi şart bu Hatay'daki belediyelerin yanı sıra Türkiye'nin Büyükşehir belediyelerinin ve aslında ülkeyi yöneten iktidarın birinci sorumluluğu yani onu hatırlatmadan edemeyeceğim İşte bir yandan bu sıkıntıları sorunları ki çok büyük çok çok büyük yani yıkılmış bir şehir için, ee, basitçe e, kiliselerimizi onaralım işte eski Antakya'nın tarihi evlerini yollarını e, işte o geleneği kültürü koruyalım. Ben yüz binlerce insanın çok ciddi bir biçimde günlük yaşaması, beslenmesi, eğitimi, gelecek kaygısı, çocuğu, yaşlısı, e, kronik hastası. Eğitimin aksaması vesaire gibi güncel, ertelenemez sorunlar var. El er birliğiyle yapacağız. Pozitif örnekleri çoğaltacağız. Örnek göstereceğiz. Bunları destekleyeceğiz. Antakya belki Maraş'a örnek olsun o olacak. Tomruk suyu belki Elbistan'ın bir mahallesindeki bir çalışmaya örnek olacak. Ama e, gerçekten hadi müzbin muhalif olmak istemiyorum ama bütün bunları konuşurken Hatay'a gidemiyoruz uçakla. Yani Hatay Havaalanı biliyorsunuz gidişe kapalı, dönüşe açık. Yani e, hani bir şey ifrata vardırılması, e, seçim kaygısının yani olağan zamanda bile tahammül edilemeyecek böyle bir partizanlığın, e, siyasi çıkar refleksinin hani olağan hayatın her döneminde bir yıl önce, beş yıl önce, elli yıl önce bile kabul edilemez bu tutumun neredeyse sadece Hatay'da 15-20 bin insanın öldüğü bir felaket ortamında bile ülkeyi yönetenlerin aklının fikrinin oraya gelebilecek ve lehlerine olmayacak 5 bin oyun, 3 bin oyun eksiltilmesi hesabını yapmaları insanlık adına utanç verici gerçekten. Bu ülkenin geleneği, kültürü, siyasi tarihi adına ee, ve hani hataylıların bu konuda e, bunu unutmayacaklarını düşünüyorum. ya yani böyle bir şey e, bütün bu yaklaşımın simgesi bu. Ben bunu şu için e, bu altını çiziyorum. Hani depremde niye erken gelinmedi? Niye işte askerler devreye sokulmadı? Niye afad doğrudur reaksiyon göstermedi? Niye üç gün canlı canlı sesleri duyulan hemşerilerimiz yurttaşlarımız kaderine terk edildi Niye yardımlar aksadı ilk üç günü ilk beş gün vesairenin cevabı bu zihniyetin şu an havaalanını hataya gidişe kapalı dönüşü açık tutan zihniyetin e, bir yansıması olduğunu tam da bunun bir özeti olduğunun altını çizmek istiyorum. E, böyle bir şeyi bir, hak etmiyor bu ülke hak etmiyor umarım değişir e, ama e, bunun ısrarla altını çizmek istiyorum. Ee, yoksa çok meselemiz var ee, meselelerin çokluğu bizi e, karamsarlığa itmiyor ee, ben hani bir hekim olarak sağlık kısmında yine daha önce bu programlarda çok konuşuldu diğer deprem e, illerini bilmiyorum ama Hatay'da e, yani e, hiç hastanelerin bu kadar yıkılmış olmasının e, gene kabul edilir bir yani Neredeyse özel kamu bütün hastaneleri depremin vurduğu ana hatta yani Kırıkhan, Samandar, Antakya, Defne hattında hiçbir hastanenin ayakta kalmamasının bir izahı yok. Ya da bunu izah edecek yöneticilere ihtiyaç var. Ee, ve hatta yargılanması gereken yöneticilere ihtiyaç var ki il Sağlık Müdürü hakkında gözaltı kararı var. Yani Hatay'ın e, e, deprem tarihi Hani ironik diyemeyeceğim, e, tahammül edilemez bir absürtlük ve suç dosyası haline dönüşmüş durumda. E, 8-9 yıl önce önüne bu hastanede e, hizmet sunulamaz, güçlendirme şart denmiş, rapor konmuş, bir gün bile burada kalınamaz diye uyarılar yapılmış, suç duyurularında bulunulmuş, altı çizilmiş, hatırlatılmış, yasal prosedür işletilmiş, ee, bir e, ilde sağlık müdürü bunları yapmamış hastanede depremden dolayı değil daha öncesinde tedavi için gelmiş 96 yurttaş hastanedeki bu e, bakımsızlık hastanenin güçlendirilmemiş olması sebebiyle hastanede ölüyor ve bunu yapmamış olan sağlık müdürü milletvekili adayı olabilir yani bunu dünyanın hiçbir ülkesinde izah etmeniz eee bu yüzsüzlüğü, bu pervasızlığı yani anlatmanız mümkün değil. Neyse ben hani programı buraya boğmak istemiyorum. Ama depremle mücadele aynı zamanda bu zihniyetle mücadeledir. Evet. Çünkü sadece bizlerin çabaları, sivil toplumun destekleri, işte Meral gibi ya da Türk Tayyipleri Birliği gibi ya da onlarca vakıf, dernek, kurum, kişinin özverisi, fedakarlığı çok önemli ama yetmez. Elbette. Biz bu ülkenin yurttaşlarıyız ve buranın e, devletin de bütün olanaklarıyla e, buraya gerekli desteği, gerekli kişilerle uygun bir zihniyetle sunma zorunluluğu var. Bütün bu bölgede yaşananlar ve olumsuzluklar aslında ders çıkartılması için sizin anlattıklarınızın hani e, bıkkınlık falan veriyor mu acaba <gülüyor> Hayır, tam aksine e, unutturulmaması gereken ve bunu sık sık inelenmesi lazım yani bütün bu olup bitenler bu vurdum duymazlıklarla o bulunduğu makamdan kalkıp bir de milletvekili adayı olmak yani bu hakikaten çok prensipsel bir şey belki bunu da unutturmadan sık sık yinelenmesinde yarar var herhalde bilmiyorum aşırı. Evet. Doğru şey benim de hep aklıma o Hatay Havalimanı'nın kapalı olduğu geliyor çünkü Hatay'a gidişi Sizler benden daha iyi bilirsiniz. Yani aslında böyle tek şeritlik yollardan geçiyorsunuz filan. Ee, orada oy vermeye giden son 24-48 saatteki insanların çok da önce gidemezler. Çünkü kalacak yer de yok orada. Ee, yani o yolda e, oluşacak izahımı e, ve yoğunluğu hani düşünemiyorum bile. Ee, tekrar sağlığa dönecek olursak e, Meral'le sormak ardından Çerkezoğlu'na sormak istiyorum. E, Meral senin, sen çok deneyimli bir yoğun bakım hekimisin. E, orada gözlemlediğin e, mesela konuşuyorsundur oradaki hekimlerle de e, yoğun bakım şartları ee, ne durumda? Bir tek Dört Yol Hastanesi e, kalmış bildiğimiz kadarıyla. E, bu türlü imkanlar yok. Çevre illere dağıtılıyor. E, <gülüyor> sence oranın sağlığı nasıl ayağa kalkar? Ee, neler Pardon. yapılıyor? Senin oradaki gözlemin e, nedir? E, sağlık ocaklarıyla da görüşüyorsun. E, evet. Bu arada dinleyicilerimize bir bilgi verelim. Bizim dinleyicilerimiz sadıktır. E, bir önceki programı da e, dinlemişlerdir. Doktor Cem'i konuk etmiştik. Orada ki bir e, psikiyatri uzmanı Cem'le program öncesi konuştum e, kalacak yerim var mı Cem dedim yine öğretmen evinde kalabiliyorum dedi ondan sonra da az hasarlı bir ev bulmaya çalışacağım kendime dedi e, <gülüyor> yani tabi hekimlerin de kalma imkanları sıkıntılı e, senin bakışın nedir oradaki sağlık ortamına Şimdi çok teşekkür ederim tekrar tekrar hepinize. Bir kere bunları konuşabilmiş, konuşabilmek çok güzel. Çünkü buranın duyulmasını, buradaki her şeyin seçim kurbanlı, seçim çalışmaları da kurbanlı olmasın diye uğraşım var aslında. E, şu anda bir seçim gündemi var ve insanlar burayı yavaş yavaş böyle az düşünüyorlar, az konuşuyorlar gibime geliyor. Biraz onu e, canlı tutmak için de sürekli birileriyle konuşmaya çalışıyorum ve bugün için de size özellikle e, hocama ve sana Ayşegül çok teşekkür ediyorum tekrar. E, buradaki şöyle, ben yoğun bakım olarak e, değil de hastanelerin Hangi hastaneler ayakta, kaç hastane var diye baktığımda aslında burada hiç hastane kalmamış. Bir tane Samandağ Devlet Hastanesi var. Ee, o var. Ee, onun dışında bir tane de Sanıyorum dört yol yolunda görmedim yerini tam olarak lokalizasyonunu bilemiyorum böyle bir hastane var ama geli, hepsi yıkılmış sahra hastaneleri çok iyi çalışıyor ee, orada e, şimdi gönüllü doktorlar vardı ama artık gönüllü doktorların dışında e, görevlendirilen doktorlar da gelmeye başlamışmış diyorum çünkü bunların hepsi benim duyumum e, gidip yerinde görmem e, çok olası değil. Ee, ama şöyle bir durum var yavaş yavaş bit ve uyuz hmm. salgınımız başlıyor ve bu beni çok korkutuyor. Ee, ben burada şimdi bir çadır kentteyim ben de bir çadırda yaşıyorum ee, iki kere e, üç kere gece sallanıyoruz. Bunun hiçbir önemi yok ayaktayız problem yok o yönden ama etrafta evlerinin bahçesine çadırlarını kuran bütün aileler o şekilde yaşıyor. Hepsi çadırda geceliyorlar sabahları da eğer evleri hasarlıysa az hasarlıysa girip eşyalarını ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yaşlılar var çok fazla onlar tansiyonları şekerleri her şeyleri var tek tek çadırları dolaşıyorum ben boş olduğumda hemen çevreye dalıyorum. Zaten çok güzel bir bahar da var bir yandan çok güzel bir yeşil var şu anda Antakya'da keşke görseniz harika zamanda. Ee, hemen dalıyorum, gidiyorum, bakıyorum, bir hoşlarına gidiyor. Tansiyon aletimi aldım, çıktım, dolaşıyorum. Çok da güzel oluyor. Onların hoşuna gittikçe benim de hoşuma gidiyor. Şunu fark ettim, o, oradaki kadınlarda ve çocuklarda da yıkanma sorunu çok zor çünkü içeri giremiyorlar. Şu an ilk önümüze çıkacak şeyin uyuz ve bit salgını olacağını düşünüyorum şu anda. Ee, ve bunun için de erken önlem almak için Herkesten buraya gerçekten bir e, eli dokunsun istiyorum. Ne yapabiliriz? Bu insanların sürdürülebilir bir yaşama geçmeleri lazım. Sonuçta önümüzde e, elle saydığımızda 6 ayımız var. Bakın Kasım ayı itibarıyla e, yeniden kış başlayacak. Ekim ayı hatta. Bizim Ekim ayına kadar buradaki çadırlarda yaşayan çadır dediğimiz konteyner çadırlar değil bildiğimiz çadırlar bunlarda yaşayan insanları e, sürdürülebilir bir yaşama en azından bir konteyner yaşama sokmak gerekebilir. o konuda çok bilim e, e, bilgim yok onu e, mühendislerimize bırakayım ama bu şekilde yaşam bütün hastalıkların yaz geliyor önümüz yaz ve buranın yazı da Kışından çok daha ağır, yani çok sıcaklar olur. Bu durumda gerçekten zorlanacağız ve çok fazla salgın yaşayacağız. Belki bağırsak enfeksiyonları artacak, e, rotavirüsler, işte bit ve uyuz zaten yavaş yavaş başladı bugün bir kene gördüm bugün? E, bunlar için... Kimin dikkatini çekme, çekebilirim? Ne yapabilirim? Bunun düşüncesindeyim. Çok isterim bizi duysunlar. Lütfen duysunlar ve önlem alsınlar. Önlem alalım. Yani birilerine bırakmıyorum. Ben de ne yapmak isterlerse ben buradayım. Yapmayı istiyorum. Ben uzun kalacağım bu arada. Öyle hani ne zaman burası ne kadar müsaade ederse o kadar. E, ama bu engelleyeceğimiz şey salgın hastalıklar. Ve şimdiden itibaren gözümüz onların gözümüz kulağımız onlarda olacak. Bunun için bir şey yapılabilirse çok memnun kalırım. Kimle e, dediğim gibi taktikler odasıyla buradaki hekimlerle görüşüyorum. Onlar da aynı fikirdeler. Bakalım diyorlar. E, bu arada sizin hastanızda bir mi söyleyebilir miyim Ayşegül? Evet. Tabii ki. Ay canım. Şimdi benim ben çadırken e, bir şey dayanışma çadırı kurdum ama bana gelen ilaçlarım var çok miktarda. Onları koruyamıyorum. Sıcaklar bastırıyor. İlaçlarım bozulacak. Çadırkentim bazen yeniden yıkılabiliyor. Onun için bir konteynıra ihtiyacım var benim. E, kendim için değil yani şey için dayanışma e, kliniği için. E, bunu istedim ben. Dün buradaki Töypler Birliği'ne söyledim. Dediler ki Gelen hekimlerimizin kalacak yeri yok. Onlar evet. için de eee şeyler, konteynerlar ayarlıyoruz. O yüzden zor durumdayız. Ama ben de hekimim. E, kendim için istemiyorum ama ilaçlarım için ve buradaki çocuklarımı iyi bir sediye şey iyi bir yerde bakmak istiyorum. E, sizin aracılığınızla Ali Ferkezoğlu'nun aracılığıyla lütfen sesimi duyun. Bana bir konteyner gerekiyor. Konteyner eee Çadırı gerekiyor. E, bu, bu konuda bana bir yardım olunursa çok makbule geçer. E, bunu da söylemek istedim vasıtanızla. Tabii ki merak ee, bu çareyi tekrarlıyoruz biz tabi Meral oraya bir tomruk suyuna da can suyu olmuş durumda ee, Meral yapma. sadece hekimlik yapmıyor orada oranın düzgün çadır sayısını arttırdı ee, bilgisayar katkılarında bulundu evet. öğretmenlere ee, tabi bunların evet. hepsi imece dayanışma dayanışmayla Aynen. oluyor tam dayanı dayanı tomruk suyu dayanışması gibi. E, e, bu çağrıyı da tekrarlıyoruz. E, biz de e, çevremize tabii ki imkan arayacağız bu konuda da. Tamam çok teşekkür ederim. Bu arada bana buraya ben iki çadır ve üç bilgisayar hatta iki tane daha beş bilgisayar getirmiştim. Burada tek başıma değildim bana yardım ettiler. Bütün dostlarım arkadaşlarım bana maddi manevi destek sağlayan herkese de sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Bu ilaçlar için bir küçük de olsa bir buzdolabına falan da ihtiyacınız var mı Evet doğru? var, evet, hmm. evet. Ya yani şu anda mesela kalpoler şuruplarım var, şu anda güneşte olmaz yani bozulur, hiçbir anlamı kalmaz. Bunları evet. yapmam ee, lazım. Tabii bir de bit için parazoitlere ihtiyaç ihtiyacım vardır diye düşünüyorum. Evet Bilmiyorum onun için onu. ilaçlar aldım. Şampuanlar aldım geldi. Ha, Hepsini istedim. Tek tek şampuanlarım var. Fakat koruyamayacağım için korkuyorum. Yani hmm. işte güneş sıcak. Ya elimde ilacım var. Çok güzel ilaçlarım <gülüyor> var. Hani günü birlik dediğim gibi ben burada teşhis ve tedavi yapmıyorum. Koruyucu hekimlik. E, ve hakikaten e, çevre hekimliği. Yani yıllar önce evet, yaptığım yaptığım için hoşuma gidiyor. E, bunun için de Dediğim, onları korumamız gerekiyor. Yoksa bu ilaçlar boşuna gidecek, zamanları geçecek, bozulacaklar e, ve burada çok da hastamız olacak. Onu biliyorum. Başladık çünkü. Doğru. Evet. Evet, evet önemli çağrılar yaptık. Ee, in, in... Bizi dinleyenler de e, duydu bu çağrıları. E, bir kez daha Ali Çerkezoğlu'na dönmek istiyorum. Ardından belki müziğe geçeriz. Tamam. E, Ali Çerkezoğlu'na sorum şu olacak. E, siz e, birçok e, Türkiye'nin e, zor dönemini izlediniz. E, 99 hmm. depreminde de vardınız. 99 depreminin sonrasına baktığınızda artık biz e, 6 Şubat'tan e, Mayıs'a doğru geliyoruz. E, yaklaşık 3 ayı e, bitirdik. E, siz sizce işte oraya baktığınızda 99'a daha mı hızlı toparlanıldı? E, burada e, hala biz e, konteyner o nerede kalacak? E, bu e, şey buzdolabı var mı ilaç koymak için falan konuşuyoruz. Bir de hani 99'dan 2023'e 24 sene geçmiş. Ee, hani bunları konuşuyoruz baktığınızda bu daha zor bir depremdi? Bundan dolayı mı konuşuyoruz? Bu üç aya baktığınızda neler e, yorumlarsınız? Geçmişteki e, aynı e, durumlardan. Şöyle e, tabii jeofizikçiler bilir depremin şiddetini vesairesini hangisi daha ağırdı zordu ama ölü ve yaralı sayısına baktığımızda bile Marmara depreminin e, resmi rakamlarla üç katı e, yani üç kat bir e, kayıp var gerçekten. Ama ben e, soruna şöyle bakıyorum. Esas fark, yani bu, bu tür farklar böylesi ülkelerde çözülebilir. E, yani daha fazla emek harcanır, daha fazla kaynak aktarılır, iyi bir organizasyon yapılır. Marmara depreminin üç katı çözülebilir şiddetinde zarar potansiyeli olan bir depremin yaraları sarılır. Ee, esas fark e, o dönem e, hakik yani gerçeklik konuşulabiliyordu. Yani sorun sorundu. Ee, eksiklik eksiklikti. E, ve gerçek durum neyse olabildiğince gene tabii çarpıtan medya vesaire, az da olsa vardı kuşkusuz. Hani Evet. eski güzel günler de, demeyeceğim ama e, ama bir gerçekliği konuşabiliyorduk. Burada hükümet eksik yaptı. Şurada bir hata var. Buraya yetişilemiyor. İşte Tayyipler Birliği bir şey yapıyor. Başka bir kurum bir şey yapıyor filan. Şimdi sadece e, Maraş, Elbistan, Hatay depremi için söylemiyorum bunu. E, toplumun gerçeklikle bağını koparttılar. Yani şu an biz bunları konuşuyoruz. Muhtemelen e, toplumun yüzde otuzu kırkı Hatay'da e, mükemmel bir e, deprem yönetimi yapıldığını, hiçbir sorun olmadığını, herkesin müteşekkir olduğunu e, Elbistan'da keza Adıyaman'da hepimizin e, bütün insanların neredeyse yakınlarını kaybetmiş insanların mutlu mesut e, hükümete müteşekkir olduğuna dair bir inançları var. Ben bunu şu için söylemiyorum. Tabii ki bir partiye oy verebilirler, bir partiyi destekleyebilirler vesaire. Ama e, önceden bu tür meselelerde bir gerçeklik, şimdi bir algı. Ve o yüzden hükümet de e, gerçekten e, somut durumu düzeltmekten daha çok bu algıyla uğraşıyor. E, yani bunu e, böyle yansıttıktan sonra gene yani elinden bir şey geliyorsa tabii ya o yardım geliyor tırlar, afad vesaire filan. Ama bunu çok da dert edinmiyor. Mükemmelini zorlamıyor. E, maksimumu ya da en iyisini yapma gibi bir derdi yok. Algıyı oluşturduktan sonra bir miktarda bir şeyler yap, yapıyorsa gerisi bunu e, maden e, kazalarındaki cinayetlerden de biliyoruz. Her türlü afette. Yani e, çok rahatlıkla o algıyı oluşturduktan sonra e, mesela şuna dönüşüyor mesela, madende hayatını kaybedenlere birer ev veriyorsunuz, olay bitiyor. Ne güzel memleket, 301 kişi, a baba, anne, yani çoğu erkek oradakilerin bir, bir aile yıkılıyor, bütün bir şehrin, ilçelerin şeyi mahvoluyor, e, o 301 cenaze çıkıyor. İşte birer ev verdik kökiden. ve eğer iyi bir algı oluşturulmuşsa, neredeyse bir süre sonra şuna dönüşüyor, ee, yani o dönemki bakanın söylediği gibi, hani keşke ben benim yakınım da ölseydi e, demişti bir AKPli yönetici. Hani size öyle emir vereceğiz ki e, finan. Yani şimdi neredeyse Türkiye'nin diğer illerinde hani bizde e, deprem olsaydı biz de e, çok daha mutlu olurduk diye algılanabilir. Neyse burayı uzatmayayım ama ben bu kısmını önemsiyorum e, yok, yok. çünkü. Diğer kısmı biraz teknik e, teknik ve onu biz yine talep edelim. Ve bu algıyı yıkalım, yıkmamız gerekiyor. Hep birlikte yıkmamız Bunun Hatay halkıyla me meselesi değil. Yarın Erzurum için bu geçerli. Sadece solcuyla da ilgisi yok. Muhafazakar, sosyalist falan meselesi de değil. Bu, bu yaklaşım hüküm sürüyorsa burada mağdurlar zarar görür. Bu kadar net. Ve onların o, o zarar gördüğü tablonun görünmez kılınması... Gerçekten toplumun en mağdur, en yoksul, en e, ihtiyaç duyan, en çaresiz kesiminin sesini duyuramadığı bir algıyla baş edemediği ve kendi kaderiyle baş başa kaldığı bir durum oluşabilir. Antakya için de bu risk var. Ben böyle yorumluyorum. Evet, gerçek yok. Algı var, bu çok önemli. Gerçekten unutturulmaması konusunda çabalar sürdürmeli. Bir de bu altını çizdiğiniz çok çok önemli olan bir nokta gerçek dışı bir algı yaratma, algı operasyonuyla çok farklı sunma ee, ne kadar başarılı olabilir bilmiyorum ama e, acısı olan insanlara bile böyle yaklaşım tuhaf bir yaklaşım tabii. Peki aşırıda belirttiği gibi bir müzik arası e, biraz Meral'in o canlı e, sesi ve e, enerjisine uyumlu bir parçaya alacağız. Teşekkürler. <gülüyor> Evren ev, ev, 96 yaşında Yaşama veda etti. Kendisi bir aktivistti. Her ne kadar e, e, kalip sokralı filan dansede Sivil Haklar Hareketi destekçisi o konuda çalışmaları Martin Luther King'le danışmak içindeydi. Ve e, 2016'da Bernie Sanders'ın destekçisiymiş ben onu bilmiyorum. Evet ondan o ünlü parçası Day O ya da The Banana Ballsang'ı bilmiyoruz. 95'lü. Bu açık radyodayız. Önce sağlık programı 28 Nisan tarihindeki programımız dinliyorsunuz. Sayın Ali Çerkezoğlu ve Sayın Meral Saklayan'la konuşmayı sürdürüyoruz ee, ve e, arada da e, Harry Belafonte'den o ismi parçayı dinledik. Ee, evet Ayşegül Sayın Ali Çerkezoğlu bir toplantısından ayrıldı ve biz programımızın son 10 ıı, dakikasında sevgili Meral'le konuşmayı sürdüreceğiz. Ne e, Meral orası bir gençlik ve e, çocuk e, alanı e, Sen çocuklarla da tabii konuşuyorsundur, öğretmenleriyle de konuşuyorsundur. E, çocuklar e, orada okulları yıkıldığı için birçoğu okusuz kaldı. Evet. E, bu e, açılan tomruk suyu dayanışması onların tekrar sosyalleşmesi için e, bir arada bulunmaları ve tabii ki sınavlara hazırlanıp eğitim almaları için e, onlara iyi geliyor mu çocukların bakış açısından e, bu süreci e, nasıl görüyorsun Ay çok güzel bir şey sordun ya ben de bütün bunu kaç gündür böyle İçim böyle açıla açıla izliyorum, gözlüyorum. Biz öğretmenlerimizle aynı çadırlarda kalıyoruz. Hatta ikişerli, üçerli bir çadırı paylaşıyoruz. Ee, küçük çadırlar, içinde işte küçük çadırlarımız var. Küçük odalarımız. Onlar da kalıyoruz. Çünkü tek çadırla geceleri çok soğuk ee, olmadı. Ee, öğrencilerimiz de bizim hem... Tüm gün ders alıyorlar. Dersler bittikten sonra anneleri getiriyor öğrenci, küçükleri anneleri getiriyor. Çevre köylerden çok öğrencimiz var, misafir öğrencimiz var. Ee, anneler çok ilgili. Ee, kütüphanemizde oturup çocuklarını beklerken kitap okuyan annelere denk geldim ve çok çare denk geldim. Vay. Ve bu beni böyle yani nasıl anlatayım Ayşegül? Hem çok böyle içim cız etti, çok sevindim hem de İmrendim ya böyle. İmrenilir mi? İmrenilir. Tabii ki bunun güzellemesini yapmak için söylemiyorum. Ee, biz mağduruz ama kurban değiliz. Buradaki hiç kimse kurban değil. Ama mağdur durumda. Ee, bu işin sürdürülebilir olması için kime ne istiyorsa söylemek isterim. Ne gerekiyorsa yapılmalı. Çünkü biz, ben de şu kaygı başladı. Burayı ben bırakıp gidince, İsmail'le sevgili eşi Deniz Gezgin de böyle. Yani bir şey bir şey olacak ve biz bir gün gideceğiz. Çünkü burası biz tasvip edilmiyoruz zaten. Hmm. Ya Biz şu anda genel erk açısından çok tasvip edildiğimiz bir durumda değiliz. Mesela benim gittiğim, istediğim her şeyim gözüme kapanıyor, yüzüme kapılar. Ee, resmi değilsin sakın ha falan gibi şeyler de aldım. Ee, ben bunların hepsini e, bilecek ve özümseyecek yaştayım ve hiçbir şekilde beni durduran bir şey değil bu. E, çünkü zaten ben bilerek geldim. Dediğim gibi koruyucu hekimlik yapıyorum. Reçete yazmıyorum. Reçete yazmak istediğim, istediğim hastaları sevgili buradaki dost ve arkadaş, doktor arkadaşlarıma yönlendiriyorum. Hep bir arada. Ama ben akut tedaviler yapıyorum. Mesela karşı çadırdan bir teyze geldi. 24 civarında tansiyonu Burnu kanıyordu. Mesela orada hemen işte bu tür şeylerde çok iş görüyorum. Ee, onu hemen aldım, dil altını verdim ve beraberinde bir en yakın hastaneye gitmesi için yönlendirdim. İlişkiyi sağladım falan. Böyle şeyler çok yararlı. Ee, benim dikkatim şöyle bir şey çekti ruhsal açıdan. Buradaki hanımlar, çocuklar, eşler herkes çok ilgili çocuklarına karşı. Evet. Çok üzgünler ama çok da iyiler, neşeleri yerinde. Nedeni şu, bazen şeye çok seviniyorlar. Yani işte evet yaşadık, nefes alıyoruz. Bazen de ya benim çok büyük bir televizyonum vardı, içeride kaldı. Akşam da çadırda televizyon izlemediğim için çok sıkılıyorum diyen bir teyze oldu mesela. Böyle iki kuş arasında gidip geliyoruz hep birlikte. Yani arada kalıp da ben çok iyiyim falan denilecek bir durum değil ama genel anlamda şunu gözlemledim çocukların çocuklar tarafından baktığım zaman burada hep birlikte olmak hepimize çok iyi geliyor. Nefislerde futbol oynuyorlar, voleybol oynuyorlar, düşüyorlar. Ben sürekli elimde oksijen ve yara bantlarıyla dolaşıyorum. <gülüyor> Ay, ya, o kadar tatlılar ki bir de. Ee, işte geliyor öğretmenim, benim de adım öğretmenim. Ee, tamam oğlum geliyorlar, benim çadırıma geliyorlar. Çadırımda onlar için işte biraz böyle çikolatamsı şeyler falan var. Sohbet ediyoruz. Çocuklar çok şükür şu anda ruhsal açıdan çok iyi. Buranın çok bilinçli bir halkı var, siyasi bilinci gayet iyi bir halkı var. Gençler e, özellikle e, bir konuda çok rahatsızlar. Aslında buradaki herkes şu anda depremden çok, dışarıda yaşamaktan çok asbestli konuşuyor, evet. e, sevgili hocam ve sevgili Ayşegül. Asbest çok onları rahatsız ediyor, çok bilinçliler çünkü. Deprem öldürmedi, asbest bizi öldürecek diye çok korkuyorlar ve çok haksız değiller çünkü burnumuzun dibinde. Ee, bütün mozlar burnumuzun dibinde bir yere dökülüyor yani bunu da mı düşünemiyoruz acaba ben gerçekten siyaset yapmak istemiyorum burada benim bulunma amacım tamamen farklı bir şey ee, ama bunu yahu bu, bu bunu nasıl yapabiliriz. Halkın zaten çadırlarda yaşadığı, evine giremediği, gece gündüz dışarıda olduğu bir yerde burnumuzun dibine bütün molozlar getirilip konulmamalı. Bunu da mı biz öğreteceğiz ya? Ya bu da mı bizim düşüncemiz olmalı? Bu konuda mesela çok kızıyorum. Kızdığım zaman da diyorum ki ya bunu kimle konuşalım? Kimseyle konuşamıyorsunuz. Çünkü bunu buna cevap verecek kimse yok. Hele şimdi seçim de var. Lanet olası geçsin gitsin gerçekten. Özür dilerim sizden. Neşeli sesim hep neşeli ama kızgınım. Yani seçimden dolayı hiçbir kapı yok. Görüşeceğimiz kimse yok. Kimse de yok. Tamam dayanışma yaşatır. dayanışacağız biz. Buradayız. Hakikaten dayanışmanın en güzel örneği veriliyor Antakya'da. Bakın her konuda. Yani mesela ben bugün... Komşu kadının evine gidip geldiğimden beri çok özür dilerim özel şeylerimi yapamadım gidip bir duş alacağım. Mesela dayanışmadır işte beni çağırdı hocam gelin gideceğim. Bunlar yapılıyor ve çok mutluyuz çok memnunuz ama lütfen bizi öldürmeye kalkışmayın ya. Ya buradakilerin asbest ne demek asbest, asbest içerikli molozları çok özel bir yere kimsenin ayağının basmayacağı yerlere götürmeleri gerekiyor. İnanın konuyu bildiğimden değil bir hekim olarak asbest benim önüme soru olarak çıkmıştır en fazla TUS sınavında. O kadar bilgim var ama hani buradaki halkın bilgisine bakıyorum çok bilgililer çok düşünmüşler bu konuyu. Ve lütfen bu, konu, bu konuyu duyan her kimse e, biz buradan sesimizi duysun bu molozları uzak yerlere insanların olmadığı canlıların olmadığı bir yere götürebilirler ya da başka bir çözüm bulabilirler o konu teknik bir konu benim konum değil ee, böyle bir durum onu da söylemek istedim ee, ama Ruhen e, çok birbirimizi iyileştiriyoruz birbirimize çok iyi geliyoruz ee, annelerle ben şimdi bir toplantılar hazırlıyorum ee, şey bilinçlendirme toplantıları Biz bu arada söylemeyi unuttum bizim sinema salonumuz da var artık <gülüyor> Çok güzel. Orada ee, sağlık şey... eğitimi toplantılarını yapacağım e, Meral. Evet, o da tabii koruyucu eğitimi. hekimliğin önemli bir yerine. Evet. evet, sağlık eğitimi toplantıları, hanımların soruları varsa onları öğreneceğim. Bir de işte hijyen, e, mesela bit ve uyuz e, olursa nasıl davranalım, e, çadırda nasıl yaşayalım, nasıl ne? O şekilde evet. olacak. Meral sen anlatırken ee, oradaki ortamı, bu çocukları, onların eşyesini. Hatırlar mısınız bu Soma'da maden faciası olduğu zaman yaralı çıkartılan bir işçi yüzü gözü simsiyah. Ambulansta sedire yatırılmak istendi. Ayağını Ya bir... evet. Ya ben kirletmeyeyim sedir diyordu. Bir, garip Ay, bir şey. evet. Ha. Evet. O bu, beni çok etkilemişti yani. Tomruk suyuna gittiğimiz <gülüyor> zamanda, sanıyorum bir arkadaşınız 5-6 tane futbol topu getirmişti. Futbol topları böyle e, e, ambalaj içindeydi bir e, folyo içinde. İşte çocuklara dağıtıldı. Bir tane çocuk onlar oynamaya çalışıyor ama folyosunu çıkartmadan oynuyor. Yeah. mı ki ambalaj dedim. Kirlenir ama dedim. <gülüyor> çok unutmadım bir şey evet. e, de otomluksundaki çocuklar oradaki insanlar hanımların evet. evet. Ama genel yani. olarak moralimiz çok iyi onu söyleyebilirim. <gülüyor> çok senin eğleniyoruz. Senin sesini da de sen, sen oradaysan bu seslen bu, bu enerji evet. yani çok doğal. <gülüyor> evet i̇yi evet Biz A, eğleniyoruz mi? da burada gerçekten. Eğlenmek için bir sürü şey yapıyoruz. Sessiz oynuyoruz. Var yani çok. Ben de çok eğleniyorum. Ee, bana da çok iyi geliyor. Ee, onlara da bu bir sinerji. Bence böyle gidecek inşallah. Ee, sadece dışarıdan buradaki tabii e, şeylerin üstünde örtmek istemiyorum. Çok iyiyiz evet, evet ama eksikliklerimiz de bunlar. Bunları da söylemek istiyorum. Bu arada biraz önce söylediğin bu herhangi bir talepte bir istekte bulunduğum zaman senin resmi görevin var mı? Yani, duvarıyla karşılaşıyorsun. Bu da tabii evet. geç bir şey bunu da unutmamak <gülüyor> yani şey. Evet. evet. evet. Evet. Ee, yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz evet, aslında. 15 evet. dakika kadar erken bir trizmera. Son söylemek istediklerin e, var mı? Yani konteyner. Çok var. teşekkür ederim. <gülüyor> Buzdolabiliyorum. <gülüyor> Buzdolabiliyorum. Buzdolabiliyorum. <gülüyor> Buzdolabiliyorum. <gülüyor> Buzdolabiliyorum. Konteyner talep var. E, konteyner talep. Konteyner isterim de isterim. Çünkü gerçekten çok işe yarayacak. Onun dışında bizim artık buraya e, her canı isteyen e, gelmek isteyen lütfen gelmesin diyebilirim. Çünkü İşe yarar, kalifiye eleman e, gerekiyordu. Onları da söyledim. E, anaokulu öğretmeni, özel eğitim hocam, hocalarımıza ve e, 3-6 yaş, e, daha küçük yaş öğretmenlerimize öğret ihtiyacımız var. Onun dışında hiçbir insan e, kişi bazında, e, insan gücü bazında ihtiyacımız yok. Evet. Lütfen hani o şey geçti ilk günlerdeydi Tabii o gözükür. çünkü gelenlerin de yapacak yeri yemekleri evet. hepsini düşünmemiz gerekiyor onu söylemek isterim sizin vasıtanızla. Ee, dediğim gibi işte inşallah daha da iyiye gideceğiz ve de sürdürülebilir olması için ne yapabiliriz? Herkesin fikrini önemsiyorum. Ee, bu, bu sürdürülebilir olması için bu yaşam tarzı bu şekilde olmaz. Ee, i̇nsanların evine giremeyeceklerse sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlamamız gerekiyor benim gördüğüm. Ee, bunu da herkese sağduyuya davet ediyorum bu konuda. Çok teşekkür evet. ediyorum varlığınız için. Sağ Çok olun. Teşekkür ederiz. Belki merhaba sen seçime kadar oradasın aldığım kadarıyla ama pazartesi günü de 1 Mayıs. Evet burada sana... yürüyüşümüz var. <gülüyor> Süper Evet. <gülüyor> zaman... Güzel şey yapıyorsunuz. Hakikaten yani. <gülüyor> tabii canım. <gülüyor> Söylemediği <gülüyor> daha neler var değil mi? Şey... Tabii tabii. Gidince <gülüyor> öğreneceğiz şimdi. Peki o zaman sana bir 1 Mayıs Marsi'yle veda edelim şimdiden. Ay, çok teşekkür ben ediyorum hocam. hocam. hocam. Sağ olun. Sizin şefkatle sayılıyorum. Hepinize şefkatle sarılıyoruz. Hepimiz. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Herkese iyi hafta sonları. Şimdiden Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ, Sağ olun. Evet. Emek ve dayanışma gününde herkesin kutlarız şimdiden. Evet. Şimdiden evet. Herkesin kutlu olsun. Peki. İyi hafta sonları efendim. Hoşçakalın.